94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba ben Şenolayla. Merhaba ben Timuçin Oral. Teknik Masada da bugün birçok gün olduğu gibi Barış Demiray var. E, Twitter hesabımız etsanat-uzun podcastımız var, kayıt arşivimiz var. Hepsine Açık erişebiliyorsunuz. erişebiliyorsunuz. Birkaç haftadır beraber değiliz Timuçin. için. Evet <gülüyor> Önce... bir ay oldu. Bir ay oldu evet. Evet. Önce Türkay Demiri konuk ettin sen sonra ben Blues programında Altuğ Güzeldere'yi konuk ettik. Evet. Değişik e bugün, bir şey yaptık. Evet. Bugün çok çok sıcak, çok alevli bir konuyla beraber. <gülüyor> Aslında onlardan önce başlamıştık biraz bu kendini tutamama davranışları, kendini tutamamanın işte sanatta, edebiyatta, orada, burada nasıl yer aldığı ile ilgili bir takım şeyleri konuşmaya. Ee, o sırada aslında daha geçen e, sezonlarda konuştuğumuz ama bu sefer de bu çeşitli parafililer aracılığıyla e, sapmalar, işte hı hı. kendini tutamama davranış bozuklukları nedeniyle aklımıza gelen meşhur piromani. E, Meselesi vardı, yangın takıntısı. Yangın takıntısı evet. Sıcak bir konu demiştik. Hmm. Piromani ne demek o zaman önce onu? Ee, yani yangın takıntısı deyince bir tek <gülüyor> piromani yok tabii orada. Ee, aynı başların altında birçok şey olabiliyor. Ee, bir tanesi piromani, bir tanesi e, daha <gülüyor> bizdeki adıyla kundakçılık. Ama yabancı literatüre bakarsak... Arsinizm, ar, arsonizm ya da hı hı. nasıl diyeceksek arsonizm ve e, bir de pirofili meselesi var. Piromani bir dürtü denetleme bozukluğu e, bir e, hastalık olarak da nitelenebilir böyle bakarsak. E, genellikle şöyle bir triyadı var onların. E, insanlar tıpkı başka kendini tutamama davranışlarının olduğu gibi kleptomunide e, ya da e, kendini tutamayarak e, bir takım saldırgan davranış gösteren formlarda olduğu gibi. E, kişi önce dayanılmaz bir e, istek duyuyor. E, bir e, dür, denetlenemez dürtüyü fark ediyor önce. Arkasından... Eylemi gerçekleştiriyor gerçekleştirdiği eylemden sonra da büyük bir pişmanlık ve suçluluk duyuyor ve bir süre bunu yapmıyor. Burada duyduğu dürtü yangın çıkarma ateş evet. yakma ateş ateşten yakma, daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Evet ateş yakma ortalığı ateşe verme bazen şöyle de oluyor sadece kendilerine ateş yakmıyorlar ama ateş etmeyi de seviyorlar hı hı. onu ona benzer şeyleri izlemeye ama bunu izlemenin en kolay yolu kendin yapmak tabii yani buna sebep olmak. Böyle bir şey oluyor. Arkasından da bir <gülüyor> suçluluk ve bir uzaklaşma. Bunun tabii işte dediğim gibi kleptomaniyle benzerliğine bakacaksak orada da maddi değeri olmayan bir şeyi genellikle kişi almak için dayanılmaz bir istek duyuyor. Bunun için... E, de, day, dayanılmaz, denetlenemez bir dürtü var. Arkasından eylem gerçekleşiyor. E, eylemin gerçekleşmesinden sonra da bir suçluluk ve bir süre e, ortadan kayboluyor. Piromanide de amaç e, maddi zarar vermek ve orayı yakmak değil. Yangın çıkarmak ve yangını seyretmekten uh -huh. haz duymak. Aslında. Kundakçılıktan çok farklı o zaman evet, zaten. Çünkü evet o bile isteye yangın çıkarma. Bu arada kundak Rumcadan gelmiş. Hmm. Kundakın anlamı yangın çıkarmak için bir yere konulan tutuşmuş yağlı bez parçasıymış. Ben Şam'danımla evveli kapının önüne yığılan şeyleri, sonra cibinliği, perdeleri, bütün duvarları çeviren kundakları tutuşturacağım. Halis Siyah Uşaklıgil'den bir cümle alıntısı bu Türk Dil Kurumu'nda. Kundakçılıkta bilerek isteyerek yangın çıkarıyorsun ama bundan bir ...kazanç sağlıyorsun, bir amacın var. Evet. Sadece bir, bir haz almak ve var. engellenemez bir dürtü değil. Evet, ve arkasından işte suçluluk, bir sürü ara verme falan gibi e, o meşhur triyatta yok. Genellikle de bu piramaniyle, e, piramaniyinden e, e, ne denir, rahatsız olan kişiler... <gülüyor> ...genellikle işte hayvanlara reziyet öyküsü de olan, hmm. dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu da yaşadığı söylenen... ...hüzün ve yalnızlıktan yakınan filan ee, çocuklar çocuklukta... Ee, ...sonra arkasından da bir öfke. Bu öfkeyi tabii Freudian kuramda başka türlü değerlendirmiş... ...Türtü kuramında da işte üretral cinsellik filan gibi ama artık oralara kadar gitmeyeyim... ...çok acayip bir şey o. Ama e, cinsellikle ilgili bir kısmı daha var, o da pirofili aslında... Pirofili de ilginç bir şekilde çok seyrek görülen ben mesela hiç görmedim hayatım boyunca. Hı hı. Ee, daha önce hep söylemiştik ya bu cinsel e, sapmalardan tırnak içinde bahsederken işte kişi o yaptığı eylemi e, asıl cinsel ilişkinin yerine koyuyor. Başka türlü haz duyamıyor sadece onun işte teşhirde olduğu gibi. Veyahut röntgencilikte olduğu gibi burada da yangın çıkarmak ya da yangınla ilgili bir cinsel haz duymak ama bu kişiler başka türlü doğal haz, cinsel haz duyamıyorlar sadece bundan cinsel haz duyuyorlar gibi ama herhalde çok çok az görülen bir şey literatürde olsa da. E, biraz önce sen şey dedin, <gülüyor> yangın çıkarıyorlar ve bazı insanlar da yangınları izlemeyi seviyorlar kendi çıkarması evet. bile. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir şeyini söyledin sen bu noktada beş evet, şehirden beş şehirde. bir anlatıyı. Ee, onu paylaşalım mı? Evet, ama sen oku ben duyuyorum. Beş şehirde e, bu konuyla İstanbul'u ilgili... anlatırken yani. <gülüyor> ya biraz uzun ama çok güzel bu parçada. Ben Okuyalım arada çünkü. Arada müdahale ederim da, tamam seni oku. <gülüyor> ne gariptir ki hayatımızı o kadar çıplak bırakan yangın Tanzimattan sonra İstanbul'da şehirli arasında baya bir çeşit zevk yarattı Kırmızı ceketli yarı çıplak ellerindeki kargı kadar ince köşküller Koşarak bağırdıkları o korkunç yangın var sesi duyulur duyulmaz Bu işin amatörü olan insanlar tanınmış beyler ve paşalar yangın seyrine çıkarlardı İçlerinde arabasını koşturarak gidenler yanlarına üşümemek için mevsimine göre sırtlarındaki kürkten başka battaniye götürenler, kaminota denen ispirito lambalarıyla kendilerine seyir esnasında kahve hazırlatanlar bile vardı. Baya bir seyir yani. Çok seyirmiş bir, evet sinemaya gitmek gibi bir şey olmuş. Benim çocukluğumda şehzade başında epeyce itibarlı bir paşa böyle atı ve arabasıyla yangınlar gidenlerdendi. Yalnız paşa kahve değil çay meraklısı olduğu için <gülüyor> arabasında da semaver bulundururmuş. Eyledim icat bin yangın ateşpareden Mısra'nın sahibi Naci, kitaplarının ateşpare, şerare gibi isimlerine ve şiirlerinde yangın ateş kelimesine verdiği yere bakılırsa belki de bu amatörlerdendi. Zehra ve Karabibik sahibi Navizade Nazım'ın Fikret'ten evvel e, Aruz'un büyük virtüözü olan İsmail Safa Bey'in, ...Abdülhamit devrinde bu amatörlerin en fazla tanınanları arasında oldukları söylenir. Ee, ama sonra da İsmail Safa Bey için şöyle acıklı bir şey diyor. İsmail Safa Bey'in Recaizade Ekrem Bey'in yakınlarda yıkılan İstinyedeki yalısında misafir olduğu bir gece yarısı... ...böyle yangına gitmek için ev sahibini epeyce zorladığını <gülüyor> bana birkaç kişi birden nakletti. Ne yazık ki onun bu zevkinden Türkçe'de yalnız... Karşımda yangın olsa ısıtsam vücudumu mısrandan başka bir şey kalmadı. Bu <gülüyor> çok kovuk geldi bunu. Yangınla ısıtman. Bu kadar hevesli, bu kadar peşinde koşuyor yangın ama kala kala şu cümle, şu mısra kaldı demesi de bu, çok tatlı. Bu daha önce konuştuğumuz şu Sigmund Freud'e de benziyor. Yani başkasının acısını <gülüyor> az izledim. duymak gibi. Evet. <gülüyor> e, devam edersem şöyle Hı -hı. diyor. Zaten Namık Kemal'in cezmisindeki şahsi hissesini hissesi bilinmeyen tasvir istisna edilirse bütün edebiyatımızda yangın yok gibidir. Bazı ecnebi seyyahlar da yangın meraklısıydılar. Hatta 3. Selim zamanlarında İstanbul'a gelen Dalaway bunu açıkça itiraf ederken pek az şeyin bu kadar güzel olduğunu söyler. Ne ee, ilginç bir şey değil <gülüyor> evet. bunu. Bu arada tabii ilginç İstanbul o yıllarda İstanbul bir deprem şehri olduğu için... O yıllarda ve öncesinde de tabii hep e, ahşap binalar depreme karşı e, bir tür korunma olarak yapılmış fakat o zamanda tabii bu seri yangınlar var çünkü ahşap olduğu için sık sık yangın hı hı, çıkıyor. Binaya, çok, evet. Binaya, hatta biliyorsun, ta gidiyor. o zamandan kalmadır Beyazıt Kulesinin e, işte yangın kulesi olarak kullanılışı evet. falan. E, ama kendisinin yangın karşısındaki durumunu da güzel anlatıyor burada Ahmet, şöyle ahmide, diyor. Ahmet tamde değil mi? Biri kendi mahallemde olmak üzere ben de birkaç yangın gördüm. İşin içindeki trajik tarafı düşünmeden konuşmak imkanı varsa, başta Neron olmak üzere bütün bu acayip zevkin amatörlerini pek de haksız bulmadım diyebilirim. Sonuncusu en hazine oldu. Bir gece Cihangir sırtlarından eski Sabiha Sultan Yalısı ve Meclisi Mebusan olan Güzel Sanatlar Akademisi'nin yandığını gördüm. Bir saatten fazla süren ve bir yığın infilakla etrafını kıvılcım yağmuruna boğan bu acayip mahşerde havaya doğru bir da yükselen ve devrilen alev ve duman sütunları arasında 2. Mahmut devrinin en güzel binalarından biri bir yığın hatıra, çalışma eseri ve koleksiyonla bilhassa bir daha elimize geçeceğini hiç sanmadığım ve her gün dakikalarca karşısında hayran hayran durup seyrettiğim emsalsiz derecede güzel bir Velázquez ve bir Goya kopyasıyla beraber kül oldular. olmuş. Bu iki kopyaya ve Bilaz yalının geniş yayvan sofasına hala yanarım. Böyle yananlar arasında bir de o kadar çok şey vaat eden Mithat'ın en güzel eserlerinden biri olan Ingres'in Pınar kopyası vardı. Hmm. Yangının devamı boyunca hep kendi gençlik günlerimin böyle yanışını seyretmiş olmanın şaşkınlığı içindeydim. Yani <gülüyor> yangın tabii insanı şaşırtan ve bakmaktan belki de kişilerin kendisini alamadıkları da bir görsel. Belki buna da dayanılır gibi değil ama bu daha önceki kısımda yani bu hani kendi hayretini anlatıyor ama ondan önceki kısımda insanların hazırlanıp kahveleriyle, çaylarıyla gidiyor olmaları aslında tam da bir piromanik gerçekten. Yani yangın çıkarmıyorlar belki ama seyretmekten Seyretmek ciddi bir haz, ıı, haz e, duyma hali. Yangın olur biz yangına gideriz. Evet, Türküsünü çalmıyoruz o burada? Evet. <gülüyor> evet var. Evet o tulumbacı açısındandı. <gülüyor> e, peki şimdi bir parça dinleyelim mi? Evet önce dinleyelim ondan sonra e, parçanın ne olduğunu da ondan sonra söyleyelim. Tamam o zaman. ήτανε το εδάφος πρόσφορο θα σου διάχνω μια πιστά από φόσφορο με δώδεκα διαδρόμους δώδεκα τρόμους με βισμάτα κι έντασης με βισμάτα και άλλο Ne tani angalia su no asi Ka su serenadis ca caia cro asi Sto liknisma tis amos ta le cardiammu Kidi psazmenimu Si que gozao ni devome, si ni si costeos da E, Lina Nikola Kapulon'un e, sözleriyle e, mikro psikosun e, bestesiyle Haris Alexi'yi olan dinledik. Mia Pista 94.9 fosforu e, 94.9'a çıkardı. Sanat uzun ilham sonsuzdayız. E, bunu seçtik. Ateşlere yanıyoruz. E, <gülüyor> <gülüyor> Çünkü aslında bunu Sezen Aksu'nun sözleriyle çok daha e, iyi biliyoruz hepimiz. E, Beni yak, kendini yak, her bu şeyi yap. Da çok Ama bence bu da çok bence Bu ayrıca mi? çok sayıda başkaları tarafından da çokça söylenmiş Bulgarçası, İtalyancası, hatta Arapçası da var. Evet, çok dilde ee, söylenmiş. Çok dilde söylenmiş, sevilen bir parçaydı. Bugün yangına gidiyoruz. Evet, yangından geliyoruz. Yangından <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. geliyoruz. Gidiyoruz, ee, geliyoruz. Bu işte bu hani e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ee, Güzel Sanatlar Akademisi'nin yanışında e, bir takım tabloların yandığını söylemesi e, başka bir şeyi hatırlattı bana. Sonra e, tek tanrılı dinlerde resim ve heykel sorununu Köksal Çiftçi'nin karıştırdım e, doğru mu hatırlıyorum diye doğru hatırlıyorum. E, o, orada şöyle diyor Köksal Çiftçi. Bir öykü anlatıyor ve arkasından diyor ki öykünün sonunu içinde bir şiirin iki dizisinde yer aldı. i̇bn eserinden verelim. 64. yılın evvel ayında 3. gününden sonra Yezid askerleri Kabe'ye mancınıkla taşlar attılar ve ateşe verdiler. Arkasından Recez Vezni ile şu beyti söylemeye başladı. Ağzı köpük saçan deve gibi atıyor. Onunla mescidin direklerini vuruyoruz. Eee... Bu e, 571 yılında doğan Hazreti Muhammed'in e, 8 Medine'de hayata gözlerini yummasından sonra oluyor. E, bu tabi piramoni değil. Burada kundakçılık e, örneği bu. Yani e, Hazreti Muhammed'in ölümünden 51 yıl sonra Kabe'yi e, yeziden askerleri yerle bir ediyorlar. E, hem de direkleriyle birlikte. Evet. Ve e, ilginç olan şey şu burada. E, Hazreti İsa'yı kucağında tutan Hazreti Meryem'i temsil eden resim Kabe'de bu sırada kapıya yakın olan orta sütunda bulunuyordu. Sonra da yangın esnasında yok oldu e, ...diye aktarılıyor. Yangın peygamberin ölümünden 51 yıl sonra gerçekleşmiş. Demek ki Müslümanlar Kabe içinde o resmi peygamberlerin ölümünden sonra da 51 yıl yap, dayımış, korumuşlar... ...ve içinde e, resim olan Kabe'yi ziyaret edip haç görevlerini yerine getirmişler. Belki o şanssız yangın olmasaydı o resimde bugün hala Kabe'de duruyor olacaktı. Dolayısıyla aslında diyor... E, Peygamber'e neredeyse iftira niteliği taşıyan bu resim heykel yasakçısı bu kadar hadis belki de ortalıkta olmayacaktı diyor. Gerçekten İslam'da yasak mıdır suret e, meselesi için enteresan bir kanıt. E, evet e, kaynak daha doğrusu. Evet. E, merak edenler için tekrar söyleyeyim. Köksal çiftçinin tek tanrılı dinlerde resim ve heykel sorunundan e, alıntı bu. Ama buradaki tabi... E, dan e, farklı olarak burada bir kundakçılık meselesi var. Evet, e, Nero demiştik daha tamam, önce evet. ilk yarıda ama sen tanrılarda deyince tekniği evet. çok tanrılarda da bir yangın, yangın sorunu yangın, var. yangın sorunu vardı. Evet. <gülüyor> Prometheus geliyor tabii hemen akla. Evet. Öteki kardeşleri gibi tanrısal düzene kafa tutup karşı çıkıyor ama öteki kardeşlerinden farklı olarak sonunda insanoğlunu yaratıyor Prometheus ve onlara Ateşin ateşi onları. veriyor. Aslında yaratıcılığı, bilimi, uygarlığı vermiş oluyor. Bu düzeni de değiştirmeyi başarıyor. Ateşin o kadar önemi var. E, Olimpos tanrılarının kuvvet ve kudretine karşılık Prometheus'ta da kurna, kurnazlık ve zeka var. E, Zeus onu Olimpos'taki ölümsüzlerin arasına alıyor ama... E, o aslında Zeus'a ve arkadaşlarına, dostlarına e, karşı kim besliyor? Ve ödünü almak için ilk insanı yaratıyor. Sonra da onun acizliğine acıyıp ateş tanrısından yani Hephaistos'tan e, ateşi çalarak insanlara armağan ediyor. Tabii bunun için de korkunç şekilde cezalandırılıyor. cezalandırılıyor. Meşhur ceza formu değil mi? Evet. E, zincire vuruluyor ve her gün bir e, kartal, kartal mı, gelerek. akbaba mı? İşte rivayet evet, muhtelif. Evet bazen akbaba deniyor, bazen kartal deniyor. Kartal olduğu iddia ediliyor bu bizim kaynağımızda. Her gece yeniden <gülüyor> oluşan kara her sabah bir kartal gelip yiyor ciğerini. Yiyor. Evet. Ee, bir de tabii evet yani ateşle insanlığı tanıştıran bir biçimde ateş uygarlığında aslında ortaya çıkmasında önemli bir etken. Prometheus masala göre ya da mitolojiye hı hı. göre. Bu demin Nero'dan bahsettin Nero'da aslında İmparator Nero Büyük Roma yangını sırasında Adı çokça geçen 19 Temmuz 64'te Başlayıp bir hafta süren ve Roma'nın yaklaşık onun yanmasına sebep olan Bir meşhur yangın hikayesi Vardır ve hemen herkes Çok meşhur Nero deyince işte Nero'nun Roma'yı yaktığı gibi derler işte e, ya da e, bir yangın ve e, elinde lirle şehri seyreden Nero görüntüleri gösteriliyor. Gerçekse öğretilir. o sahne çok keyif alarak. <gülüyor> İlginç değil <gülüyor> mi? Piromanik olmalı. Kendimizi yine de yapalım. Ama bununla ilgili çeşitli e, hikayeler var. Farklı e, tarihçilerin farklı e, e, ne denir? E, anlatıları var. E, bunlardan bir tanesi Cassius diyor. Şehri yerli bir etme arzusuyla dolu olan Nero, sarhoş taklidi yapan adamlarını şehri yakmaya gönderdi. Ee, sonra da e, Palatin Tepesi'ndeki sarayından şarkı söyleyerek, lifçi olarak seyretti ee, diyor. Yani bir bi böyle söyleniyor. Ee, bir başkası Suetonius, çılgınca bir kaprisle motive olmuş olarak Nero, açıktan açı adamlarını şehri yakmaya gönderdi. Bir çılgınlık var ama burada evet, da sonuçta yine, bir manik durum mi? var. Ve ama o bu sefer Escoline tepesindeki e, bir kuleden bu sefer seyrediyor. Ama yine çıldıyor. Yani. Evet yine dir e, da iki ayrı e, değerlendirmesi var. Bir tanesini evet nero adamlarını şehri yakmaya gönderdi ve söyledir çaldı diyor. İkinci e, anlatısında da yangın kazaydı. <gülüyor> Diyor. Ama bütün çeşit Bütün versiyonlarında hikayenin lir kesin O doğru evet. Kim yakarsa yaksın Bir biçimde de Tositus'un 3. E, e, öyküsünde de Yangın'a daha sonra suçlarını itiraf eden Ve Nero tarafından cezalandırılan Hristiyanlar sebep oldu deyip Oraya bir e, şey de Giriyor e, Ne denir e, Dini e, hmm. kavga da sokuyor evet. araya bu fırsattan istifade gibi olmuş. Bu tabi din, yangın işte bir takım şeylerin yok. Çünkü yangın mutlak yok edici. Özellikle kitap ve benzeri şeyleri. E cehennemde e, de ateş var zaten. Yok ediyor evet cehennemde de ateş var haklısın. Ya da öyle rivayet olunuyor. E, o yüzden de bu sık sık mesela gülün adında da biz bunu değil mi? Umberto Eco'nun evet. meşhur gülün hmm. adında da. Yine Aa, sonunu gelmiş. söylemek bana kaldı? Evet. <gülüyor> Gülün Spoiler odunun sonunda sensin. yangın çıkar. <gülüyor> evet. Ama ek hoşunu da demiş. Ee, çok güzel. Yani, yangın olmayan bir ortaçağ öyküsü tıpkı Pasifik'te yanarak denize düşen bir savaş uçağı olmayan bir ikinci dünya savaşına benzer. Vay çok ilginçmiş. <gülüyor> e, bu öyküde de mutlu yani öyküde çağ varsa yangın olacak demek istemiş aslında. Başka öykülerde de var. Tolstoy'un mesela büyük Moskova yangını var. Hmm, evet. e, savaş ve barışta anlattı. O çok uzun anlatıyor. Ben de onu hatırlamak için dönüp okudum. Gerçekten çok acıklı ve can acıtıcı anlatıyor. Ne kadar zarar verdiğini aslında orada bir empatiyle anlayabiliyoruz çok da uzun bir bölümde. E, tabii evet eski e, çağlarda özellikle ahşaptan yapıldığı e, şehirlerin kurulduğu dönemlerde yangın tabii çok e, büyük kolay bir belalardan yok etme bir oldu. tanesi. Evet ve kolay bir yok etme. Bir de tabii başka şeylerde, de bu engizisyon sonu cadıların yakılması, insanların yakılması gibi şeylerde hep... İşte cehennem ateşiyle senin de söylediğin gibi demin hı hı. bağlantı kurularak anlatılıyor. Ee, bir biçimde ama hakikaten buna meftun olan insanlar var ve gidip bunu e, izliyorlar, izlemekten haz duyuyorlar ya da bazen bizzat yapıyorlar. Bugüne gelen e, artıkları da bunlar gibi görünüyor sanki. Evet, ee, yangından biraz söz ettiğimiz bu bölüm sonuna geldik. Burada kapatarak haftaya evet. buluşalım diyelim mi? diyelim. Yangından mal kaçıralım. <gülüyor> Öyle oldu. Destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Barış Demirel'e de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz.